Muhterem efendim, uzun bir aradan sonra nihayet geçen hafta sohbetlerinizi sitemizde neşretmeye tekrar başladık. Bir anda binlerce insan sohbetinizi dinlemek için elektronik dergimize akın edince sitemiz kitlendi. Bu ilgi ve alaka zat halinize alinize olan bir sevgi ve hasretinde tezahürü olsa gerek. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yaptığımız şeylerin tam marz-ı ilahiye olmadığından emin değilim ben. Ancak bu işi arzu eden, isteyen, yazan, çizen, düzelten, söyleyen, aynı zamanda o işin kaydıyla, kuyduyla meşgul olan insanlar var. Bunların davranışlarını da samiyesi diye veremem. O mevzuda sar edenlerin tavırlarını, davranışlarını, isteklerini de samimiyetsiz diye veremem. İstidradi bir şey arz edeyim. Derlerdi ki, adamın birisi bir atın yere düşerken üzerinde çok enfes nakışlar meydana gelmiş. Ve biri nazar etmiş, konsantre olmuş. Hep o nakışlara bakarak hiçbir rastlantı yok. Bunda bile nakışlar oluşmuş olan demiş. Ve kalbinde inkişaf olmuş onun. Anlıyor musunuz yani? Teziye baka baka inkişaf olmuş. Şimdi o meseleyi sadece bir vericinin vericiliğine bakmamak lazım yani bir yönüyle mesele çok yerlerde farklı frekansta kalibrasyonlar görüyor. Yapan, kaydeden onu böyle haline yoluna koyan o da oradaki kendi ruhunun inceliklerini işliyor. O meselenin arkasına düşenler orada biraz evvel bahsettiğim ile bakıyorlar, bunda bir şey var diyorlar. Öyle bakıyorlar. Bir şeye bakarken zaten içinde bir şey vardır diye bakmazsanız bir şey bulamazsınız. ...var diye bakacaksınız. Bu Kur'an'ın ı beyan bizde hayret, tehşet uyarıyor yani. Müthiş bir şey. Bakıyorsunuz yani bugüne kadar siz hafız olmuşsunuz belki. Her sayfayı 1000-2000 defa okumuşsunuzdur. Yani bir bıkkınlık vermiyor. Yeter artık demiyor. Matlaşma olmuyor. Bir güzellik var. Fakat sizden, bizden akıllı insanlar bakıyorlar, bakıyorlar, bakıyorlar da onunla bir şey anlamıyorlar. Allah kelam olduğunu göremiyorlar. Onda insanlığın iftihar tablosunu göremiyorlar. İslam'ın güzelliklerini göremiyorlar. Ve hala dolu dizgin onun üzerine geliyor. Ona karşı kin ve nefret kusuyor. Bu açıdan da biraz evvelki mülazaya bağlayın. Bakış zaviyesini ayarlamak çok önemlidir. Bir şey vardır mülazasıyla bakma. Burada yine istidrade ikinci bir şey arz edeyim. Yani birini hüsnü zannınız olur. Çok önemli bir meseledir. Hüsnü zan her zaman iyidir. İnsan isabet edip, isabetli olup suizan edeceğine bence isabetsiz hüsnü zannetsin iyidir. Çünkü bir günahı yok onun. Küfret dalalete götürücü bir hüsnü zan değilse o şayet hiçbir mahsuri yok. Bir insan hakkında, bir mülahaza hakkında, bir düşünce hakkında. Okuyacağınız bir şey hakkında, dinleyeceğiniz bir şey hakkında hüsnü zannedersiniz. Hatta birisi ellerini açıp size dua etmesi mevzunda hüsnü zannedersiniz. Dersiniz ki, ihtimal ellerini kaldırınca bu Efendimizin ellerinin altında ellerini kaldırıyor. İhtimal Efendimizin kalkan elleri boş dönmez. İhtimal bu da ellerini onun ellerinin altına koyduğuna göre bu eller de boş dönmez. Bu mülazayla yanaşıyorsun. Ben öyle inanıyorum ki en unulmaz dertlerinize derman için böyle bir müracaatta bulunsanız Cenab-ı Hak sizi boş çevirmez geriye. Bu o zatın kerameti değil. Belki sizin o mevzudaki teveccühünüz. Teveccühü tamdır. Nazarı tamdır. O tam teveccühünüz sayesinde Cenab-ı Hak da onun dediğini ettiğine bereket ihsan ediyor. Aynen bunun gibi o mevzuda da hani bir kırık tesiden sızan şeylere insanların bakmaları, ismini de sevmedikleri, bazılarının tenkit ettikleri, bir herkülden akan şeylere böyle alaka duymaları meselesi. Cenab-ı Hakk'ın orada bir şey yapmak muradıdır sadece. Ve bir sürü insanın belki samimiyetini, ihlasına terettüp şeylerdir. Hiç kimse onları kendinden bilmemeli yani. Çünkü kalplerin teveccühü öyle zor bir meseledir ki, insanları bir şeye yönlendirme Allah'ın meşiyetini o meşiyet rüzgarını arkanıza almazsanız o mevzuda muvaffak olamazsınız ilahi inayeti arkanıza almazsanız muvaffak olamazsınız bu meselenin bir yanı bir diğer yanı bunda bir muradi ilahi olmalı yani Cenab-ı Hak böyle bir şey yapıyor ihtimal bize bir fırsat verdiği sinyalini veriyor öyleyse biz bunu iyi değerlendirelim yani ağzımızdan çıkan her şey çok samimane olmalı, çok... Kendimizi katiyen ifade etmemeliyiz. Bunu ifade etmeliyiz. Hakın hatıra hep tutulmalı. Bir taç gibi onun başımızda tutmalıyız. Hatta başımıza koymayı ona karşı saygısızlık saymalıyız. Eğer bu işin zahiren faydası görülüyor, yararı görülüyorsa ve insanlar ondan belli ölçüde de olsa, istifade ediyorlarsa yürümeli o istikamette. Allah nereye götürür, nereye vardır bilemeyiz onu. Mesele ikinci kez de böyle bir bakmak lazım, böyle değerlendirmek lazım. Yani bize verilen bir fırsattır bu. Madem onca teveccüh var, onca insan gelmiş sizin önünüze, siz ekemsiniz. Aynı zamanda beyan özürlü bir insansınız, kendinizi ifade etmeden acizsiniz. Fakat madem teveccüh ediyorlar ne olur Allah teveccüh edin, Cenab-ı Hakk'a sığının içinizi açın ona bu insanları yanıltmayın bu mevzuda madem teveccüh etmişler fırsat ganimettir deyin onların kafalarına onların gönüllerine bir şey koymaya çalışın asıl mesele bu bir yerde siz bir şey yazıyorsunuz eğer insanlar alıp onu severek okuyorlarsa bu defa size beyninizi çatlatırcasını o mevzuda bir cehte bulunmanız bir beyin sancısı yaşamanız iktiza eder aman bunca insan ayıp olur ben bunların karşısına çıkarken böyle elimi kolumu sallayarak boşu boşuna değil madem böyle bir teveccüh var ben de bunların karşısına onların teveccühlerine ehil olmaya çalışalım. Üçüncü bir mesele de hani Hz. Üstad Hudus Cevabi ve Refet abi için söylediği bir şey var. İktiran mülahazası. Cenab-ı Hak onlara öyle teveccüh etme şeklinde ihsanda bulunurken size de bir şeyler söylettiriyor. Söylenen o şeyler incitici, kırıcı, rencide edici de olabilir. Yakışıksız sözler de olabilir. Mevzu'a, mazmuna, trubu numarası uymayabilir. Hantal bir elbise gibi sırt görünebilir. Fakat şirin gösterene bakacaksın yani şirin gösteriyor. Demek size bir fırsat veriyor öyleyse. Dökülün dökülebildiğiniz kadar, saçılın saçılabildiğiniz kadar meseleye öyle bakmalı. Onları değerlendirmeli. Bir istidrat yapayım mı? Ben cami kürsülerinde vaaz nasihatimi çok dinlemedim. Bir iki defa böyle nasıl olursa dinlettiler bana. Eğer öyle konuştuğumu bilseydim zannediyorum baştan konuşmazdım ben. Çünkü kendi konuşmamı sevmedim. Bazen yaralayıcı bazen rencide edici şeylerime de şahit oldum. Vaka emek veriyordum. Mesela 30 tane vaaz edeceksen bir silsile Onların hepsini birden böyle bir kafamda toparlıyordum, bakıyordum, sistemleştiriyordum. Parça parça, bölüm bölüm arz etmeye çalışıyordum, bir emeğim oluyordu. Mesela perşembeden başlayarak kimseyle görüşmüyordum. Arkadaşlarım bilirler, telefona bile çıkmıyordum. Kafamı bozacak bir şey yaparlar. Hayatımda bir iki defa da oldu öyle. Onu öyle bir emanet sayıyordum ki korkumdan aman birisi moralimi bozacak bir şey söyle. Ben meseleyi tabiliğinden çıkarırım. Hem tabi olmalı hem ben orada içimi dökmeliyim hem ben ben olmamalıyım silinmeliyim arada. Bunun için de dünyadan hiçbir şey size karışmamalı hayatınıza girmemeli. Ama bununla beraber şimdi böyle kenarından köşesinden meseleye baktığım zaman Cenab-ı Hak size 30 sene bu fırsatı verdiği göbeğinizi çatlatırcasın orada çalışsaydınız, daha ciddi şeyler konuşsaydınız, hatta ölseydiniz, bayılsaydınız o kürsüde ne olurdu? Hayatınıza kürsüde ölüm gelseydi, eğer samimi samimiydiyseniz, niye ölmediniz konuşurken bir gün? Daha güzel şeyler söylenebilirdi. O kaçırılmış fırsatları böyle, söylenmiş yalnız sözleri ve yaralayıcı beyanları düşündükçe böyle, bin pişmanlık hissediyorum. Çok samimi söylüyorum bunları. İçimde o yanlışları hayalen hep düzeltiyorum. Fakat sonra da kendi kendime diyorum ki ben bunları burada hayalen düzeltiyorum ama insanların zihinde o yanlışları düzeltmek mümkün değil ki. Geçene mazi derler. Onların hepsi mazi oldu. Diyorum kendi kendime. Ha bunlar sizin için ne ifade eder? Benim düştüğüm aynı şeylere düşmeyin. Pişmanlık yaşamayacak şekilde hizmet edin. Gönlünüzü verin. Kendiniz, siz öylesinizdir inşallah. Kendiniz araya girdiğiniz zaman geriye durun, kendinizi aradan çıkarın. Hep onu nazara verin. Ve sohbeti canan olsun bu mesele. Siz aradan çıkın ki o görünsün, o hissedilsin, o bilinsin. Ben onu yapamamanın pişmanlığı içindeyim. Bu samimi söylüyor. Çünkü bunların da hesabı var. Bir gün bunları da düşünüp bunlardan da pişmanlık duyabilirim. Şimdi bunları anlayabiliyorum. Evet siz Erkül'e teveccühten söz etmiştiniz. İsabetli olmayabilir ediyorlarsa arz ettiğim gibi işte bu farklı mülazalara bağlıdır. Ve biz onu bu mevzuda bir kere daha, bir kere daha, bir kere daha gözden geçirerek içinde başka bütün mülahazaları silip, böyle iyi kalibre ediyor gibi yani öyle olmalı ki tam her şeyi frekansı oturtmalıyız. Varacağı yere vararken şeraresiz varmalı orada. Kulak tırmalayıcı bir şey olmamalı. Orada arada çok önemlidir onlar. Mele-i Âlâ'nın sakinlerinizinde çok önemlidir. Orada Hüsnü kabul vaz edilirse Burada da sinelerde üslu kabul olur. Ve buna biz talip olmamalıyız. O onun bileceği şeydir. İşin için doğu yoksa, bütün insanlar sahip çıksa ne olur? O ben bunu kabul etmedim, bu bana göre vize alamadı demişse, bütün insanlar alkışlasa ne olur? Ben bütün bütün orada, marz-ı de yoktur, tüm bütün, bütün yararsızdır demiyorum mesele. Bana et yanıyla yararsız olabilir. Ama... Emeği olan insanlar var, teveccüh eden insanlar var. Cenab-ı Hak en yaramaz şeylerden dahi çok yararlı şeyler çıkarabilir. Türkiye'ye dönüşünüzle alakalı rüyalarınızdan bahseder misiniz? Acaba bu rüyalar dönüp dönmeme kararınızda ne kadar müessir? Rüyalarım da şimdiye kadar, belki on defa hilaf olmasın gördüm. Giderken ya geçeceğim delik öyle dar ki, ancak bir kolum girer oradan. Zorluyorum biraz, geçemiyorum. Vazgeçip geriye duruyorum. Veya geçeceğim yerde, ineceğim yerde hızlı trenler gelip geçiyor. Japon trenleri gibi, çok hızlı. Bu defa yine oradan geçmeden vazgeçiyorum. Böyle buna benzer çok şeyler gördüm. Zaten fitne ve fesadın gemi ağzıya aldığı dönemde de her tarafı sular alıyordu. Bir gemiye kendime binmiş gördüm. Böyle İzmir'de, İstanbul'da yüzüyorum. Böyle onun da bir sahile çıktığımı görmüştüm. İhtimal Kustof Kolomb'un çıktığı sahilmiş orası. Bu yakında da gördüm. Böyle yıkık köprülerden geçtim, yollardan geçtim ama gidiyorum yani. Şimdi buraya odaya girerken bile vatan hasreti gözümde tüllenince gözlerim doldu. Bilemezseniz onu. Ben o ülkenin yolların kenarındaki kahvelerinin bile hasretini çekiyorum. O ayrı mesele. Fakat hakkınızda hakkın ötelerde takdir buyurduğu şeye saygılı olmak ayrı bir şeydir. Hakkın takdirini takdirlerinize tercih etmeniz lazım sizin. Yine öyle o yıkık köprülerden geçtim böyle. Devrilecek gibi olduk devrilmeden geçtik öbür tarafa. Hayli yürüdüm. Sonra geriye döndüm baktım. Yine ayrıldığım yere dönmüşüm. Kendime göre yine bir mana çıkardım. Fakat bunlar objektifte değil yani. Benim için karar verme mevzuunda mutlak belirleyici faktörler değil. Ama siz bana deseniz ki arkadaşlarım olarak sizin orada olmanız zannediyorum akhir ömrünüz ölürseniz babanızın ve annenizin yanına gömülme daha massahtır falan deseniz orada durmanız daha iyidir. Hatta kuveyi manevi adına korkuluk gibi durmanız orada yararlı oluyor falan deseniz Zannediyorum ben düşüncelerimi bir daha gözden geçiririm yani. Köprü yıkıkmış, yol harapmış, oraya varılmazmış, yollarda seller varmış. Genel ahlakımız budur bizim. Yani bir sabi ahlakı gibi. Hafif bir işaret, hafif bir ima bizim için yer değiştirme adına yeter. Kalkar gideriz yani. İmanız dünyayı terk etme adına da olsa... Deriz, hangi delikten öbür tarafa geçelim. İşte o deliklerden böyle geçemedim. Geriye döndüm. Geldim kendimi burada buldum. Ama sübjektif bunlar. Bunlarla karar verme doğru değil. Yine meşhuret etmek lazım. Genel kanaat bana oraya gitmeniz lazım falan diyorsanız. Çok rahatlıkla bulunduğum bu yeri terk eder. Oraya gidebilirim ibadetlerimizin ruhunu, özellikle de namazın mana ve muhtevasını tam duyabilmemiz hangi hususlara bağlıdır? Biz insanız, cismaniyetimiz var. O hükmeder bazen. Her zaman böyle derin olamayız. Devri Risalet Fenai'deki bu derinlik ve derin duyma mevzu her gün yeni bir şey nazil oluyordu. Sürekli sema bir farklılık ortaya koyuyordu. O farklılıkla her gün dini farklı duyuyorlardı. Yeni bir emir daha, yeni bir yasak daha, yeni bir müjde daha, yeni bir tahsir daha, yeni bir tembih daha, yeni bir tevbih daha. Sürekli böyle meselenin pozitif negatif yanlarıyla hep kendilerini farklı bir yolda hissediyorlardı. Farklı bir sofranın başında veya farklı kaçınmaları gerekli olan muzır bir şeyden uzaklaşma içinde değişiklik onlarda fevkirade bir canlık meydana getiriyordu yani Efendimiz'in mübarek huzurları onun her gün farklı şeyler duyması Allah'la farklı bir münasebet içinde bulunması bunlar çok derinlikler vadediyordu ve bunların hepsinin değişik tecelli dalga boyunda insivaları vardı her gün o insanlar farklı bir boyaya boyanıyorlardı. Yani bir gün güm, güm atan bir sineyle karşılaşıyorlardı. Bir gün atan bent ve benizle karşılaşıyorlardı. Bir gün nabızlarındaki heyecanla karşılaşıyorlardı. Bir gün ağlamalarıyla, bir gün iki büklüm olmalarıyla karşılaşıyorlardı. Bunların yanı başında bir de sürekli din dünyanı. Din binası adına her gün bir kerpiç konuyordu, her gün bir kerpiç konuyordu, her gün. Sürekli karşılarına din adına farklı bir şey konuyordu onların. O farklılıkla hep canlıydılar. Onun için onlara ulaşmak mümkün değildir. Onlara yaklaşma yollarını araştırmak, edeceğimiz, işleyeceğimiz, söyleyeceğimiz şeyleri farklı formatlar için ortaya koyarak evvela nefsimizi o farklılığı duyurmak, çünkü namütenahi istikametinde namütenahi duyuş, namütenahi na namütenahi görüş söz konusudur. Yani onda ona doyulacak durum yoktur. Fakat doyma bize ait bir zaafın adıdır, unvanıdır. Nazarımızda matlaşma bizim bakışımıza ait bir zafiyettir, bir özürdür. Biz bakış özürlüsü, duyuş özürlüsü, seziş özürlüsü insanlarız o her zaman mütecelli külle yevmin ve şen her an farklı bir tecellî kendisini ifade etmektedir. Fakat biz bunları düşünmediğimizden ki mes'ehin bir esası da tefekkürdür. Meseleyi öyle bakmadığımızdan dolayı en canlı, en cazip, en rengarenk şeyler, en renkli şeyler nazarımızda bir demire matlaşır. Dolayısıyla onlardan duyulacak şeyleri duymayız. Her şey şekliliğe gider, esir olur. Suret olarak namaz kılarız, yatarız, kalkarız. Namazın on iki tane erkanı var. Altısı dışarıda, altısı içeride. Dışarıyı nasıl anlıyoruz, içeriği nasıl anlıyoruz, şartları nasıl anlıyoruz, rükünleri nasıl anlıyoruz? Bunlar bir yönüyle hikaye gibi cereyan eder. Fakat asıl mesele her rükünü kendi derinliğiyle duyma her şartı kendi derinliğiyle duyma. Eline suyu aldığın zaman dirseğine kadar akarken orada vicdanında onu duyma. Kirlerim akıyor benim ve dökülüyor orada. Benden akıp dökülen kirler üzerime de gelmesin aynı zamanda. Çünkü sahih şeriat öyle diyor. Yüzünü yıkarken yüzümde benim öbür dünyada yüzümün karası olabilecek şeyler siliniyor ve yüzüm aklaşıyor. Mesurdur veya değildir Yevme tebiyatlu hücum ve tesveddü Diyoruz Yüzümü bembeyaz ile, Bir kısım ben bembeyaz olduğu Bir kısım yüzlerinde Kalkara olduğu o günde Diyorsun Kitabımı sağımdan ver Cildimi ve saçlarımı Benim ateşten koru Diyorsun Bütün bunlar hep derinlemesine duyma Hususıyla namaz adına Konsantrasyon açısından çok önemlidir öyle bir imani nazar öyle derinlemesi bir duymayla namaza durursanız her gün bir yerde bir kapı aralanabilir yani bir yerden meseleyi sizin gördüğünüz derinliklerin dışında farklı bir derinlik içinde duyarsınız hep onun peşinde olursanız bir gün şurada kapı aralanır bir gün şurada aralanır bir gün şurada bazen kıyamda dururken bir kapı aralanır bazen rükuda bazen kavmede bazen secdede fakat hep peşinde olmak lazım ki o kapı aralansın. Siz eliniz kapının tokmağında olmazsa, kalbiniz sürekli onunla beraber olmazsa kapı aralanmaz. Ha yaptığınız bu şeyler hiçbir şey ifade etmiyor mu? Borcunuzu eda etmiş olursunuz. İnşallah ondan sorumlu olmazsınız. Fakat gerçek namazın, hakikatı, salatın mahiyeti i nefs-i ulaşamazsınız o duyularak, bir şerbet gibi yudumlanarak yapılmak üzere Allah tarafından vaz edilmiş, yerdekilere göklerin armağanıdır. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, miraçta armağan edildi o. Tabi herkesin inkişaf etmiş ruhuna göre. Onu mutlaka herkes tadar, tadar. Değişik zamanlarda denmiştir belki. O secdeyi duyarak yapıyorsanız şayet, aklınıza öyle gelir ki, Allah'ım bu secdeyi niye sen 10 sene yapmadın? Ben başımı koyayım böyle, hiç kaldırmayayım secdede. O profesör hanımefendi o dua ve aminlerde böyle secdeden hiç başımı kaldırmak istemiyorum. Ben onu gönlünün sesi olarak algıladım. Çünkü öyle ciddi bir mesele ki, o meselede aslında hilafi i vakiye meselenin olmadığı gibi Vasfında da mesele mi hilaf-ı vakıa yoktur. Çünkü Allah'la onun arasında bir mesele. Öyle bir mesele tam için sesi değilse, ses kalpte belirip ve dile dökülmüyorsa öyle bir şey söylemek caiz değil. Evet öyle diyor. Başımı secdeden kaldırmak istemiyorum. Dalınca secdeyi hep kalayım diyorum. Aslında namazın her rüknü o kadar cazip, o kadar bir hasna, o kadar endamlı bir şeydir. Ona zannediyorum namaza bir heykel yapsanız, bir abide yapsanız, dünyada hiçbir heykelin onunla bu ölçüşmesi mümkün olmayan bir eda bir endam karşınıza çıkar. Böyle ömür boyu gözlerinizi dike hep ona bakarsınız namaza. Bu mülazamı teyit eden bir şey var namaz insana berzah ve misal aleminde refakat edecek. Eğer o arızasız ve kusursuz eda edilmişse orada güzellerden güzel bir arkadaş olarak ta haşru neşre kadar size refakat edecek. Sizi yalnız bırakmayacak. O, o. Oruç, reyyan kapısının sırlı anahtarı. Orada kanmışların ve bir daha susamamışların ulaşabileceği geçebilecekleri kapının sırlı anahtarı zekat ayrı bir kantara geçeceğiniz bir köprü geçme adına burada bir köprü olduğu gibi orada da bir köprü hac ayrı bir misyon eda ediyor. Kamil kulluk bunların hepsinin kamil ruhların kamilane eda etmeleriyle gerçekleşir işte ona ibadet sonra ubudiyet Sonra tabiatla bütünleşmiş, gıda haline gelmiş. Günde yemekleriniz gibi sizin, yatmanız gibi, çayınız gibi, kahveniz gibi kendisini hissettiren ve tiryakilik ruhuyla sizin de hemen üzerine yürüdüğünüz, abandığınız bir şey. Hayır sensiz edemem ben diyeceğiniz bir şey. Bu da tabiatınızın bir yanı haline gelmesi demektir şekle kurban gittik Kendimin kusurlarımı göremiyorum da bazen böyle namazda sallanan, kendini salıveren ayaklarını hareket ettiren imamdan evvel bir an evvel rükuya girse falan diye ondan evvel rükuya giden secdeye kapanmak isteyen insanları gördükçe o çirkin aynada kendimi müşahede ediyorum demek birileri beni de böyle müşahede ediyor bu ne zavallılık namaz özürlü insanlar demek bunlar. Bedevi geliyor, ve i Nebevi'de namaz kılıyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ona buyuruyor ki, dön namaz kılı namaz kılmadın sen diyor. Namaz kılmadın diyor. Kılıyor adam bayağı. Geliyor yanına bir daha diyor, bir daha kılıyor, yine kılmadın diyor. Ruhum sana feda olsun ya Resulullah. başka türlü bilemiyorum. Ondan sonra Allah Resulü onu iç ve dış yapısı itibariyle anlatıyor ona. Tekbir aldığın zaman şöyle yap. Rükuya gittiğin zaman şöyle yap. Secdiye abandığın zaman şöyle yap diyor. Namazın hem içini hem de dışını aks ettirecek şekilde onu o işin ruhunu ifade ediyor. Gerçek manasını eskilerin ifadesiyle mahiyeti nefsül emriyesi. Mahiyeti nefsül emriyesi ile ortaya koymazsanız yani Allah indinde namaz nedir? Onu bu şekliyle ortaya koymazsanız onu zayi etmiş olursunuz. Namaz sizden ayrılırken manevi ruhuyla, şekliyle sen beni zayi ettin, Allah da sen zayi etsin demeyeceğinden emin olamazsınız. İnsan imam olunca arkasında zayıf var, neyif var, kadın var, çocuklar olanlar var. Onlara işin asgarisiyle odur yani Medine'deki mevzuatla hareket edecek. Fakat o da siz zannetmeyin böyle günümüzde bazen yaptığı gibi cuma belalız cuma formalı yani öyle değil. Çünkü bu Arapça olmuyor o. Yani o Subhan Rabbiyal ule Arapça olmuyor o. Bir şey yani. Aramice midir, İbranice midir, Süryanice midir? Onun esas Arapçası Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbi'r Azim. Subhan Rabbiyel Azim Şimdi bu kelimeler Kelimeler hakkını vermek lazım Allahçası bu O sencesi olur o meselene Verir veriştirirsen sencesi olur Bir de o insanın Onun manasını duymaya kendini bağlaması Manasını duyuncaya kadar O kelimeleri Mesela üç tane diyecekse yine Onu azmetiyle yani Allah'ı tesbih ediyorsun Onu mülazaya alma Senin şerikin zıttı nittin yoktur Eşin menenden yoktur, sen azimsin yücelerden yüceler, bense sahirim, akirim, bu mülahazayı. o her kelime de duyma. Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, Sübhane Rabbiyel Azim, Asgari bu, bunu dedin Hanifi mezhebine göre, bazıları bir kere diyor, Şimdi bir de adam yedi defa der bunu, bir de dokuz defa der, bir de 11 defa der bunu. Bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazını, i̇bn Mesud Mesud kimseler anlatırken diyor ki rükû'a gitti, rükû kıyamından daha az değildi. Kıyamda Bakara suresini Ali İmran'ı okumuştu, rükû ondan az değildi. Ayağa kalktı kavmesi rükû az değildi. Secdeye kapandı, secdesi rükû az değildi kalktığı celsede oturdu, celsesi secdesinden az değildi. İkinci secdeye gitti, birinci secdeden az değildi. Şimdi kendi kendine yaparken de bu namaz çok önemli bir şey. Madem müminin miracı, nuru, madem sefine bununla yürüyor, madem beni de bu işin dümenini oturtmuşlar, onun hakkını vermek, aynı zamanda iradeli olmanın hakkını eda etmek demektir. İrademin hakkını vermek demektir bu. Ben hayvan değilim ki. O meseleyi duyarak Rabbime karşı farklılığını bir farklılık içinde ortaya koymakla ben eda etmeliyim onu diyecek. Dolayısıyla dediği kadar diyecek o mevzuda. Başını koyacak. Belki bazen unutacak. Geride olan şeyleri unutacak. Buna mukarrebinin sehvi diyoruz. Namazın içinde daldığı o derin alemlerde esas sehve girme meselesi. Hayırlı şeylerin mülahazasıyla sehve girme o Ebrar'a ait bir şey. Ama ibadetü taatın içinde, ibadetü taat derinliğine dalarak sehve girme o mukarrebinin sehvedir. Efendimizin sehvedir o sallallahu aleyhi ve sellem. İşte tam itminan yani kalbiniz tam mutmain olacak. Yani yoksa sizin ağza ve civarinizin yerli yerine oturması... Her şeyin sizde bir oturaklaşmaya ulaşması demek değil. Allahümme inna ala vikri ve şükrik ve üstü ibadetik. Allahümme inna ne sellük. Amin.